سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين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 Muhammedur Resulullah'i sadikul va'dil emin. Aziz müminler, asil müslümanlar. Yeryüzüne ezeli ve ebedi bir dava için gelmiş bulunan müslümanlar, o davayı tahakkuk ettirinceye kadar dünya üzerinde sükunet bulmaya, huzur bulmaya, rahat etmeye, istirahat etmeye imkan ve ihtimal bulamayacaklardır. Davayı tahakkuk ettirinceye kadar. Nedir? Yeryüzünde Müslümanın peşinde koşması gereken dava nedir? Bunu yine Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Ve bunu tespit ettikten sonra Sultan Fatih'in İstanbul'u fethi üzerinde biraz daha değişik açıdan, biraz daha başka bir yönden durmaya çalışacağız. Aziz müminler, Kur'an-ı Mübin, Müslümanlara şöyle bir emir veriyor. Ve katilühüm. Hatta la tekune fitnetun ve yakune dinu lillah sadakallahu azim Bakare suresinin 193 numaralı ayeti. Ey müminler ve Müslümanlar! Yeryüzünde fitne ve fesat kalmayıncaya kadar Din iceliği İslam'ın bütün yeryüzüne hakim olmasına kadar, din iceliği İslam'ın Allah'ın oluncaya kadar, kafirlerle, din düşmanlarıyla mücadele etmeye, mukatele etmeye devam ediniz. Yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar, yeryüzünde Allah'ın hükmü geçinceye kadar, bütün kıtalarda, İslam'ın hükmü geçerli oluncaya kadar, mücadeleye devam ediniz, gazaya, cihada devam ediniz, cihada Devam ediniz hükmü böylece Kur'an'da kesinlikle yer almış bulunuyor. Demek ki aziz müminler din yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar. Ne demek bu? Allah katında din hepinizce bilindiği gibi İslam'dan başkası değildir. اِنَّ الد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında din ancak İslam'dır. Ancak İslam. Ve yeryüzünde din diye kıtalarda, dünya üzerinde insanlığın din zannettiği, din, dini inançlar zannettiği atıllar hurafeler, haksızlıklar ortadan kalkıp da dünyaya Allah'ın dini hakim oluncaya kadar ehli küfürle mücadele edin. Ayet. Bakara suresi 193 numaralı ayet. İşte bu ayet kerimenin ışığında İstanbul'un fethine bakacağız. Ve en sabit nokta buradan başlayacak. Efendiler, bakınız, bu vazife terk edilirse ne olur? Bunu da Kur'an'dan şimdi arz edeceğim. İstanbul'u fethetmek etmek üzere Sultan Fatih'den önce ilk defa Emeviler zamanında, Emeviler zamanında Abdurrahman bin Velid komandasında bir İslam ordusu gelmiştir İstanbul'a. İslam ordusu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ruhunu Allah'a teslim ettiği tarihten 56 sene sonra İstanbul'a bir İslam ordusu gelmiştir. Devir, Emeviler devridir. Kumandan Abdurrahman bin Velid'dir. Sonra, bu ordunun esası sahabedir. Ashab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe ordusu. Bu ordunun içerisinde 90 küsur yaşına varmış Saçları bembeyaz, gözleri dipdiri, kulakları bütün Kur'an'a açık. Gönlünde Allah'tan başka bir sevda bulunmayan Hazreti Eyyub Sultan da var. Eyyub Sultan. İstanbul'a geldiler. Konstantiniye. İstanbul'un İslami kaynaklarda adı Konstantiniyedir. Yani Konstantin şehri. Konstantinler şehri. Sultan Bedir cengini görmüş bir sahabi Uhud cengini görmüş bir sahabi Hendek harbini görmüş bir sahabi Hazreti Habibullah'ı yedi ay evinde misafir etmiş sahabi Resulü Zişanımızın akrabası sancakları, bahtiyarı İstanbul'a gelmiş bir münakaşa yapılıyor İstanbul'un etrafında öyle korkunç surlar var ki, hisarlar, surlar, sur ile kaplı. O surları delmek, yıkmak, yırtmak mümkün değil. Kaç bin defa tecavüz edilmek istenmişse de muvaffak olunamamış İstanbul'un etrafı öyle müstahkem, öyle kuvvetli, kudretli taşlarla örülmüş, surlarla çekilmiş ki giriş mümkün değil. Öyle bir kala için almışlar. Bu kalanın üzerine çıkıp içeriye atlamak, doğrudan doğruya tehlikenin içine atlamak. Bu mevzular konuşulurken, sahabeden bir kısmı İstanbul surlarının üzerine çıkıp da içeriye atlamak iradesini ortaya koydukları zaman, bir kısmı şu ayeti kerime okuyorlar. وَاَنْفِكُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمِ لَتْ تَحْلُكَ Ayet. Bu da Bakara Suresinin 195 numaralı ayeti. <gülüyor> Ey Allah'ın kulları! Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın! Ayetini okuyorlar. Ve bunu bu manada tefsir etmeye çalışıyorlar. Orada Eyyid Sultan kalkıyor. Bütün heybetiyle ayağa kalkıyor. Bu ayetin manası bu değildir diyor. Bu ayet-i kerime Kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet-i kerimesi nazil olurken, Hazreti Peygamber'e gelirken ben o esnada oradaydım diyor. Ayet nazil olurken oradaydım. Bu manada gelmedi. Biz Allah Rasulüne şöyle söylemiştik de bu ayet şöyle gelmişti diyor. Demişler ki ashab-ı bütün cenkleri kazanmışlar, Uhud'u, Hende'yi, Bedir Harbi'ni kazanmışlar, etrafı susturmuşlar, çevrede hakimiyet dini İslam'ın eline geçmiş. Artık o civarda müşrik kalmamış, kutperest kalmamış, hepsini İslam'a çevirmişler. Ve sonra Rasulullah'a demişler ki ya Rasûlallah, Allah bize nusret verdi, Arabistan yarımadasında İslam'ı hakim hale getirdik. Artık bundan böyle vazife bitti. Bize müsaade edin de evimizle, barkımızla uğraşalım, eşya toplayalım. bir de biraz zengin olalım, mal yıralım, madde toplayalım. Evimizle, barkımızla uğraşalım. Biraz istirahat edelim, biraz... Dinlenelim, biraz yatalım, dinlenelim. Dedik diyor Eyüp Sultan. Resulullah'a böyle söyledik. Efendimiz bir dakika daldı daha ağzından bir kelime çıkmadan. Arş-ı aladan Cebrail geldi. Ve lâ tîkû bi'eydîkümün et tehlike. Cihadı, gazayı, savaşı, kafirlerle mücadeleyi terk etmek suretiyle kendimizi tehlikeye atmayın ayeti geldi diyor. Gazayı terk ederseniz, savaşı terk ederseniz, mücadeleyi bırakırsanız, eşya peşine, madde peşine, menfaat peşine, yazlık saraylar, kışlık köşkler peşine, madde menfaat peşine koşar da İslam'ı hakim kılma davasını, yeryüzünde Allah'ın hükmünü, imka davasını, cihadı, gazayı, savaşı terk ederseniz, kendi kendinizi tehlikeye atmış olursunuz diye Allah'tan ayet geldi diyor. Ayete bak. İşte bu ayetlerin ışığı altında İstanbul'un fethini inceleyeceğiz. Göreceksiniz ki aziz müminler Sultan Fatih İstanbul'u fethetmek suretiyle Avrupa'da ve Asya'da küfür üzerine kurulmuş bulunan 20 küsur devleti, kafir devleti ortadan kaldırmıştır. Bu ayetten şu altında. Yeryüzünde küfür üzerine kurulmuş 20 küsur devleti, devleti kafireyi, kafir devleti yeryüzünden ve haritadan silmiş, kim silmiş, Sultan Fatih silmiş bu dava için üç tane imparatorluğu ortadan kaldırmış. Sultan Fatih. Tarihten ve coğrafya sahasından yirmi türlü, yirmi küsur devleti üç tane imparatorluğu tarihten ve coğrafyadan silmiş ve onların yerine İslam'ı hakim kılmış. Sultan Fatih. Ve Hükümdar olduğu müddet içinde sultanlığı hükümdarlığı zamanı içerisinde kendi devrinde 380 tane cami inşa ettirmiş. 380 Sultan Fatih. Gayesi Sultan Fatih'in gayesi yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmak Bunun dışında hiçbir gayesi yok. Burayı anlamak lazım cihattan başka, gazadan başka, Allah'ın dinini hakim kılmaktan başka bir gayesi yok Sultan Fatih. Bu gayenin dışında Fatih'i bulamayız. Bu davanın dışında Sultan Fatih yoktur. Ve İslam'ın da gayesi budur. Bakınız bu ayeti kerimeleri bir hadisi şerif şöyle izah ediyor. Memmate velem yağızü وَلَمْ يَنْوِ مَعْتَ مَيْتَةً كَهِلِيَةً Manaya dikkat ediniz. مَنْ <gülüyor> مَعْتَةً Hangi Müslüman ölürse, وَلَمْ <gülüyor> يَعْزُ Kaza etmeden, cihad etmeden ölürse, Allah'ın dinini hakim kılıncaya kadar evinde, memleketinde, cemiyetinde, çevresinde dünyasında, nefsinde, neslinde Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadele etmeden ölürse, ve len bu mücadeleye karar vermeden, niyet etmeden ölürse, matemeyt eden cahiliyeten aynen Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür. Allah. İslam'ın hakim olmasıdır dava. Vallahi bundan başka dava yok. Bu hadis-i şerifi şerh eden, izah eden alimler şöyle izah ediyorlar. Bir Müslümanın ayakları ayakları ömrü boyunca kabetullah yolunda gidip gelmekle aşınsa, bir Müslümanın dudakları Kur'an okumakla aşınsa, bir Müslümanın parmakları tesbih çekmekle aşınsa, bir Müslümanın yüzü secde etmek yaşınsa ama o Müslüman da yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için gaza ve cihat, gayreti, hasreti, rağbeti, niyeti olmadan kalbinde Allah'ın dini hakim olsun da yeryüzünde hükmü ilahi geçsin diye bir niyet ve gayret olmadan ölse o Müslüman kafir olarak ölmüştür diyor. Yeryüzüne İslam hükmediyor mu bugün? İstanbul'a İslam hükmediyor mu bugün? Soruyorum. Parti kırtı ayırmadan soruyorum. Zengin fakiri ayırmadan soruyorum. Kadın erkek ayırmadan soruyorum size. Bugün değil İslam, İstanbul'a hükmedebiliyor mu? Bunun sualini vereceksiniz. Bu sualin cevabını vermeye mecburuz. Sultan Fatih'in zamanında İstanbul'a İslam hakim midir? Şimdi İslam hakim midir? Hakimiyet İslam'ın mıdır? Şu caddelere, sokaklara İslam hakim midir? Deniz kıyılarına, caddelere, etrafa, mekteplere, kitaplara, televizyon aynasına, radyo mikrofonuna, gazetelere, İslam hakim midir, neyin midir? Bu netice elde edilinceye kadar çalışmayan, mücadele etmeyen bu davada canını malını harcamayanlar kıldıkları namazla beraber cehenneme gideceklerdir. İslam hakim olacak. Sultan Fatih'in derdi, davası, sevdası buydu. Yeryüzünde İslam hakim olsun diye başka ne olabilirdi ki? Vakatiluhum onlarla çarpışın. Bu emri veren Allah'tır. <gülüyor> Hatta lâ tekûne fitnetun. Yeryüzünde Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan fitneler kalkıncaya kadar. Bugün Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan bunca musibetler varken Müslüman nasıl huzur duyabilir? Müslüman nasıl mes'ud olabilir? Müslüman nasıl mes'ud olabilir? وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ lillah <لِلّٰه> Bir diğer ayette küllühü, bütün din Allah'ın oluncaya kadar. Din Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmü geçinceye kadar. Bugün İstanbul'da Allah'ın hükmü geçmiyor. Bütün mahalle bakkalları meyhaneye dönmüş. Eğer İstanbul'da Allah'ın hükmü geçseydi kimse bir damla içki içemeyecekti. deniz kıyılarında, deniz sahillerinde Allah'ın hükmü geçseydi, kadınlarla erkekler, hayvani bir iştahla beraber denize giremeyeceklerdi. Bugün Allah'ın hükmü geçseydi, Aksaray meydanında, ayakta kimse kadın satamayacak, kimse şarap içemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi, İstanbul Boğazı'nda, meyhanelerde, gazinolarda, biskoteklerde alenen zina edilemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul'da, okullarda ve üniversitede kimse Allah'ın kemlemeyecekti. Eğer İslam'ın hükmü geçseydi, televizyonda, aşk gemisi namında zina ve fuhuş hareketi göstermeyecekti. Demek İslam hakim değil. Sen istediğin kadar namaz kıl. Eğer senin davan ve derdin İslam'ı hakim kılmak değilse, o namaz seni cehenneme götürecektir. Gayen bu değilse. Çünkü işin aslı budur. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum. Hepinizin ezbere bildiği bir sure var. Era Eytel Nezih Suresi ki Kur'an-ı Kerim'de Ma'un suresi diye geçer. Erayetellezi yükezzibi bittin. Sureyi biliyorsunuz. O sure içinde namaz kılanlarla alakalı korkunç bir ayet var. Namaz kılanlarla. Namaz kılmayanlarla değil. Namaz kılanlarla alakalı bir ayet. Ama korkunç bir ayet. Ne diyor Hazreti Allah? Feveylü'l musallin ellezineh Aoun. Ya Rabbi! Bu ayeti kerimenin karşısında ürküyorum, ürperiyorum ve korkuyorum. Rabbül Alemin buyuruyor ki: "Sadece namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı içinde ben namazımı, niyazımı kılıyorum ya. Benim vazifem bitmiştir deyip de kızına, karısına, oğluna, yavrusuna cemiyetine, cemaatine, yönetimine aldırış etmeyen gidiş İslam mı değil mi? Benim evimde İslam yaşanıyor mu yaşanmıyor mu? Okuduğum gazetede fahişelerin resmi var mı yok mu? Seyrettiğim televizyona İslamiyet hakim mi değil mi diye düşünmeden, dert etmeden, sevda etmeden sadece namaz kılıp da cemiyetin gidişini rezalet görmeyen, namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı taşıyan ve böylece namaz kılanlar cehennemin en altındaki azaba dahil olacaklardır diyor. Ayet kardeşim. Kur'an söylüyor. Feveylülmün musallin. Vay şu namaz kılanların haline. Ayet. Cehennemin en altındaki azap derecesi. cehennemin en altındaki azab ilahinin tecellisi, ben namaz niyaz kılıyorum ya, başka kimseye karışmam. Et diye süt karışma arkadaş, kıl namazını cennete gidersin. Deyip de böyle namaz kılanlar, vallahi cehennemin en altına gideceklerdir. Ayet ilahiyeti. Ne zannediyorsun sen İslam'ı? Yaşadığın cemiyete İslam hakim oluncaya kadar durmayacaksın. Sen duruyorsun. Sen uyuyorsun. Sultan Fatih durdu mu? Evet. O halde şimdi İstanbul fetine girebiliriz. Bu girişten sonra. Aziz müminler, asil müslümanlar. Sultan Fatih rahmetullahi te'ale aleyh Allah'ın sonsuz rahmeti onun üzerine olsun inşallah Sultan Fatih Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han resmi şey bu bütün hazırlıklarını yaptı İstanbul'a hakim olmak İstanbul'a nefsiyle değil, diniyle hakim olmak. Dinini hakim kılmak İstanbul'a. Derdi, davası, düşüncesi bu. Bunun için bütün hazırlıklarını ikmal etti Sultan Fatih. Dini bir dava olarak ortaya çıktığı için de o günkü alemi İslam'da ne kadar ulema ''Ne kadar evliya, ne kadar dervişler, ehlullah varsa hepsine davetiye yazdı, gelin İstanbul'un Fetih Hareketi'ne katılın.'' dedi. Yeryüzündeki bütün İslam dünyasına name yazıyor, mektup yazıyor Sultan Fatih. ''Ne kadar evliya varsa, ulema varsa, aşıklar, salihler, zakirler fakirler, dervişler, sufiler, tarikat erbabı hepsini, hepsini topluyor. Saflarında bugün ok meydanı dediğimiz, ok meydanı Kasımpaşa'da, ok meydanı dediğimiz sahanın ortasında bütün bir Allah dostları için, ehlullah için, evliyaullah için muazzam bir karargah inşa ediyor. Hepsini orada topluyor, benim askerlerim top güllesi atarken, benim askerlerim ok atarken, siz de burada İstanbul'un fetih için durmadan tesbih çekin Allah'a yavruya diyor. Öyle başlıyor Sultan Fahri. Tarihlerde bunlar yazılmış. Sar yanına devrinin en büyük alimlerinden, en büyük evliyasından dilden bile kerametleri dolaşan Akşemseddin Sultan. Göğsüne kadar uzayan bembeyaz sakalıyla arşa yükselen başıyla yeryüzünün sekalanı ağırlığı olan Cenabı ı Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında gelmiyor. İstanbul fethine böyle çıkıyorlar bunlar. Sol tarafında küçükten beri kendisini terbiye eden Kendisini yetiştiren bir diğer hocası Malla Gürani Hazretleri beraber. Bir Edirne'de bir meclis meşveret açıyor. İstanbul'u fethetmeye karar veriyoruz. Paşaların, beylerin, alimlerin, evliyaların, dostların, hocaların herkes fikrini söylesin diyor. Fikrini söylesin. İstanbul'un fethine karar veriyoruz. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılmak için Bizans'ın surlarının yıkılması lazımdır diyor. Başka çare yok. Herkes fikrini söylüyor. Umumiyetle paşalar ve beyler İstanbul fethinin aleyhinde aman sultanım diyorlar. İstanbul'un surları çok kalın. Kimse aşamaz geçemez. İstanbul'u zapt etmek kolay değil. Hem sonra İstanbul'u etsek bile elimize tutamayız. Bütün Avrupa'nın Hristiyan devletleri bize har başar bizi mahveder diyorlar. Devlete çok pahalıya mal olur diyorlar. Hatta Sultan Fatih'in veziri azamı, başbakanı mevkinde olan Çandarlı Halil kalkıyor. Çandarlı Halil Paşa ben bu fethe İstanbul üzerine cihada gitmeye karşıyım diyor. Halil Paşa. O bile karşı. Olmaz diyor. olamayız diyor. Çok pahalıya mal olur diyor. Mahvoluruz. Ordu gider diyor. Devletini çeker diyor. Hayır. Akşamsebim Sultan kalkıyor. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın müjdesi var, haberi var. İstanbul'un fethi vallahi nesne diyor. Oradan Molla gürani kalkıyor. Ben de akşam seddim sultanın fikrindeyim. İstanbul fethi olacaktır diyor. Yürü sultanım. Yürü fethi diyorlar. İmanı görüyor musunuz? İslam'ı İstanbul'u fetheden İslam'ın imanıdır. İstanbul'u fetheden Kur'an'ın ziyasıdır. İstanbul'u fetheden Hazreti Muhammed Mustafa'nın tebişir adıdır. Var mı bunun nefesi? Top, tüfek vs. onlar işin yan tedbirleri. Bir yan tedbir var, bir can tedbiri var. İstanbul'u fetheden tedbirlerin can... Can tedbirleri, iman, iman, iman, can tedbirleri toplayan sahip Ve İstanbul kuşatılıyor. Bir buçuk ay İstanbul surları kuşatılıyor. Hücum, hücum, hücum, hücum, hiçbir netice yok. 45 beş bin geçiyor. Hiçbir hayamet yok. İstanbul'un fethi mümkün olmuyor. Askerler yavaş yavaş usanmaya başlıyorlar, yorulmaya başlıyorlar, fakat Akşemseddin Hazretleri mazgal mazgal gezerek, gazilerin, yiğitlerin, Allah'ın dostları gayret edin, İstanbul zilir alacaktır diyor. Tek tek geziyor. İman. Bu mana içinde muhasara devam ediyor, kuşaklığa devam ediyor yorgunluk gelmiştir bıkkınlık gel bir de bir dedikodu yayılıyor diyorlar ki ya bu sultan fatih canım böyle şey olur mu paşa tecrübeli paşaların elini alarak köklere doğru kaldım. ya ben bizansı alırım ya bizans beni de gösteriyor zaten ya ben bizansı alırım ya bizans beni şu karara bakın nihayet muhasara çok çok uzamıştır. Bir alamet, bir işaret yoktur hala. Allahu Teala imtihan etmektedir. Allahu Teala onların sabırlarını, metanetlerini, tahammüllerini imtihan etmektedir. Ulama'ya, Kur'an'a, Sünnet'e, Evliya Allah'a itimatlarını imtihan etmektedir. İmtihan içinde imtihan. Allahu Teala imtihan etmek istediği bir kulun başına baş ağrısı verir. Baş ağrısı. Başın ağrır, ağrır, ağrır. O ağrıya, musibete ilahi kanunlar dahilinde sabredersen imtihanı kazanırsın, sabretmesen cehenneme odur olursun. İmtihan ediyor. Evet. Nihayet öyle bir an geliyor ki Sultan Fatih sıkılıyor iyice. Dini sıkılıyorum. Çok yakın dostu ve sırdaşı Bursalı Ahmet Paşa'yı yanına çağırıyor. Bursalı Ahmet Paşa. Paşam gel bakayım buraya diyor. Benim sultanım efendim hocam Akşemseddin hazretleri İstanbul'un fethi nasip olacaktır dedi ama hala bir işaret yok. Gizleyecektir. ...tekrar emrini, fermanını ve ne görüşü olduğunu bana getir Ahmet Paşa diyor. Gizlice Ahmet Paşa geliyor, yaklaşıyor çadırına sevdiğinin ve diyor ki... ...efendi hazretleri, sultanın efendim gönderdi. Soruyorlar, hocamın sözüne, hocamın işaretine sonsuz itimadım var... Ama fetih ne zaman ve nasıl müyesser olacak? Bize bir ümit bir haber versin dediler diyorum. Haber. Eğrip kulağına Ahmet Paşa'nın Akşemseddin Hazretleri, git sultanıma söyle, merak etmesin. Bunca ehlullah burada, bunca cündullah burada, bunca asakir İslamiye buradayken İstanbul'u zapt etmeden diyor. Git söyle sultana, merak etmesin. Ahmet Paşa geliyor, sultanım böyle böyle söyledi diyor. Sultan Fatih kabına sığmıyor. Celallenmiş dehşet içinde, hayır paşa hayır diyor. Hocama git, veli nimetine git. Fethin ne zaman olacağını, saatini, saniyesinin dakikasını bana haber versin, yoksa karışmam diyor. Saklamasın. Fethin ne zaman olacak? Vaktini de sahip istiyorum diyor. geliyor Bursalı Ahmet Paşa Efendi Hazretleri Sultan Gadaplı Sultan Celalli diyor Fethin hangi saatte nasip olacağını soruyor. Bunun üzerine yine gizli bir emir veriyor, haber veriyor. Muhasaranın 50 günüdür. Elli gündür çarpışıyorlar. Netice yok. Git sultanıma söyle diyor. 29 Mayıs, 1453 Salı günü biliyorsunuz Fethi nasip oldu. Bir gün evvel pazartesi günü, mübarek pazartesi günü biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz pazartesi dünyaya gelmişlerdir. Dünyayı şereflendirmişlerdir pazartesi. Pazartesi günü diyor din Sultanıma söyleyin gizlice. Askerlere istirahat versin. Kimse bir tane ok atmasın, top atmasın. İstirahat. Herkes silahlarıyla meşgul olsun, bakım yapsın, bakım, bakım. Herkes silahını temizlesin, sakin, ses çıkmasın, saba çıkmasın. Bütün gece kimse uyumasın. Herkes namaz, namaz, namaz, gerekik namazına kapsın diyor. Kimse uyumasın gece salı sabahı şafaktan evvel erkence bütün askerler tektir sesleriyle İstanbul'a hücum ettinler tepihiyetlerdir bu emir veremiştir Sultan Fatih aynen Akşemseddi'nin talimatını harfi harfine uygulamıştır şimdi İstanbul'un fethine iştirak etmiş bulunan Akşemseddi'nin büyük oğlu var Akşemseddin maneviyat sultanı, Akşemseddin büyük oğlu o da katılmış askerin içerisine ve şimdi ona naklediyor diyor ki babamın Sultan Fatih'e verdiği talimattan haberim oldu ama yüreğim büyük üp atıyordu diyor. Ya babamın söylediği gibi çıkmazsa kainata rezil olursak ne olacağız dedim diyor. Korku endişe sardı yüreğimi diyor Akşemseddin oğlu. Fırsatımı buldum. Şafaktan epeyce zaman övel, yedi yarısından sonraydı. Babamın çadırına yaklaştım diyor. Babam Ahşemseddi'nin çadırına yaklaştım. Bakayım ne oluyor, ne hadise var? Manzara ne? Baktım nöbetçiler dikilmiş diyor. O kapıda duran kardeşimiz o parlayan şey kalırsın. Tam çadırın yanına yaklaştım diyor. Nöbettiler bekliyor. Çadırın içine kimse sokulamıyor. Ben oğluyum, evladıyım dediysen de diyor kimse müsaade etmedi. Babam tembih etmiş. Kimseyi çadırına yanaştırmayın. Bir fırsatını buldum diyor. Nöbettilerin arasından sızdım. Çadırın yanına geldim. Çadırın bir ucundan kaldırıp içeriye baktım ki diyor babam seccadeyi Üzerinde namaz kıldığı setcadeni bir kenara atmış, kupkuru yere alnını koymuş, gözünden akan yaşlar vallahi topuğundan akıyor diyor, yalvarmış, sarığını kaldırıp atmış, şarını bir tarafa çıkmış ve yalvarıyor Allahım arşın altında Habibin Muhammed Mustafa'yı ve beni mahcubet ediyor. Teriyak içinde, saçları göz yaşıyla. ...sulanan çamura batmış... ...yüzünü tanıyamadım babamın diyor... ...pençe pençe... ...dolanmış düşmüş... ...toslu bir tarafa... ...sarık bir tarafa... ...her şey bir tarafa... ...yamanmış arzın üzerine... ...bir teryat içindek bağırıp çağırıyor... ...Allah'ım bizi mahcup diyor... ...baktım... ...İstanbul'un surlarında hiçbir hareket yok... ...askerlerin tekbir sesleri başladı çadırın tekrar ucunu açtım baktım ki babam eller çamurlu ellerini gözyaşlarıyla ıslanan çamurlarla yüzüne sürüyor ya Rabbi bize teki nasip ettiğin için sana hamdü sene olsun diyor ve dua ediyor o anda İstanbul sulağa baktım ki Ulubatlı Hasan cihat bayramı dikti <gülüyor> ve tehmiyesler olmuş böyleye doğru akın akın İslam askerler İstanbul'a dolmuşlar ve İstanbul kesilmiş olmuştur. İçeriye girerken İstanbul'a Bursalı Ahmet Paşa diyor ki, men Sultan Fatih ile göz göze geldim diyor. İstanbul'a girerken Sultan'ın memnunsunuz değil mi? Memnunsunuz değil mi dedim diyor. Evet tabii memnunum ama senin senin düşündüğün gibi değil dedi diyor Ahmet Paşa. Ben İstanbul'un fethedildiğine değil, hocam ve sultanım akşam seddinin mahcup olmadığını söylüyorum dediyorum. Allah bizi mahcup etmedi. İstanbul'a girdik, şükür seyrelerine uzana uzana ve içeriye en beyaz bir atın üzerinde tülayan, 22 yaşındaki arşın üzerinde en ağır bir kumandan o gün, Sultan Fatih. 22 yaşında delikanlı. İstanbul'a girişte patrikler, papazlar, cümle erkanı, hristiyanı yan, çiçeklerle, altına anahtarlarla Sultan Fatih'i karşılamaya gelmişlerdir. Şehir teslim oluyor. Gelmişler, cübbeli, cübbeli papalar, patrikler neyse kapının ağzında İstanbul'a giriş noktasında bembeyaz bir hatın üzerinde 22 yaşında delikanlı karşı karşıya gelmişler. Ama hemen sağ tarafında yanı başında sakalı göğsüne kadar uzanan bembeyaz beyaz saçlı akşam seddiğini de görmüşler. Acaba İstanbul'u fetheden Fatih bu yaşlı ihtiyar mı? Bu genç delikanlı mı diye merak etmişler. Karar Demişler olsa olsa bu yaşlı ihtiyar olur. Delikanlıların inkarı mıdır demişler? Bu ihtiyardır Fatih. Ellerindeki çiçekleri vesaire sahip şeyleri akşam hazretlerine götürmüşler. Al şehri sana teslim ediyoruz. Ey Fatih demişler. Akşam gözünün ucuyla ben Fatih değilim. Fatih şu atın üzerindeki 22 yaşında kartal bakışlı Sultan Fatih'tir demişti. Ona verin götürün. Emanetleri ona getirdikleri zaman Sultan Fatih bir hala duraklamış, şehrin altın anahtarlarını ve emanetleri bana vermeyin. Ben her ne kadar askeri sahada maddi planda Fatih isem de esas İstanbul'un Fatih'i ''Hocam Akşemseddin, ah ona teslim edin.'' demiş. Ve ona teslim etmiştir. İstanbul'u hangi ruhun zapt ettiğini anlıyorsunuz. Ne zaman bu tavrımızı değiştirdik? Ne zaman bu hakikatten vazgeçtik? Ne zaman ehlullahı, ne zaman Kur'an-ı Kerim'i, ne zaman İslam alimlerini, ne zaman İslam ilimlerini terk ettik? o günden beri mahkumuzla perişanız. Şekil itibariyle İstanbul'un fetih şekli, taklit etmek, merasim bir takım kutlamalar bunlar. Hiçbir şey ifade etmez bunlar. İstanbul'u zapt eden, İstanbul'u teteden ruhu kavramak lazımdır. Hangi ruh teslim almıştır? Evet. Sonra sonra aynı gün ikindi namazını Ayasofya'da kılmışlardır Sultan Fatih. İkindi namazı. Aynı gün bütün Hristiyan unsurlar canlarını kurtarmak için korkularından daha evvel de İstanbul'u bir başka Rum hükümdarı işgal etmiş öldürmedik can bırakmamış Sultan Fatih'i de öyle zannetmişler Zavallılar Sultan Fatih herman çıkarıyor. Hiçbir kadına kimse el sürmeyecek. Hiçbir çocuğa dokunulmayacak. Yaşlı ihtiyarlara kiliselere girmiş ve sığınmış olan hiç kimseye silah çekilmeyecek. Kimse dokunmayacak. Ve kimsenin canına, malına, ırzına kimse dokunmamıştır. Ayasofya'ya sığınan bir <gülüyor> gün herkes vermez. Eline, gölüne, isteyen her yere gidebiliyorum. İslam hakim olmuştur artık. Korkusu yok ki onun. İslam'ın hakim olduğu yerde sulh olur, saadet olur, hakikat herkes kendi yerini bulur ne Ayasofya boşaltılmış ve ikindi namazını Ayasofya'da kılmışlardır Sultan Fatih. Hemen gitmişlerdi. gitmişlerdir. Menakibin tespit ettiği şeyleri biliyorsunuz. İkindi namazını kılmaya durdukları zaman emir müminin olan Sultan Fatih bütün askerlere bütün gazilere bütün alimlere bütün ehlillaha namazı kendisi kıldırmış tekbir olarak namaza girmiştir namaza giriş tekbirini biliyorsunuz eller kulaklara kadar kalkar ve Allah-u Ekber sabahsıyla tekbir alırlar tekbir almak suretiyle Sultan Fatih namaza durmuştur, alışılmış şeklin dışında bir iş yapmıştır birden. Elleri göbek altında bağlıyken birkaç dakika sonra ellerini bırakmış, nereden tekbir almıştır ikinci defa. Tekrar ellerini bağladıktan sonra üçüncü defa, üçüncü tekbiri almış tekrar. Allah Allah! Bir şaşırma mı var, bir yanılma var? Bayram namazı değil, bir şey değil bu. Tekbirle ben tekerrüm ediyorum namazdan sonra merakla endişeyle sultanımız efendimiz niçin namaza giriş tekbiri bir defa olduğu halde neden üç defa tekrar ettiniz dediklerinde bir ilgaya için bir dava için demiştir. Tekbir alıp namaza durduğum zaman Allah'ım İstanbul'un tefinimize nasip ettin fakat senin kâbene senin Beytullah'ına mescid harama perde olmasın. Bizim gözümüzü bağlamasın İstanbul. Önünden eşyayı, maddeyi, mesafeyi, dağları, denizleri kaldır. Kâbetullah'ı göreyim ya Rabbi dedin. Fakat miyesser olmadı diyor. Tekrar tekbir aldın, yeniden sığındım Allah'a. İstanbul'u perde yapma ya Rabbi. Kâbetullah'ı göster, kıbleyi karşıma çıkar. Tekbir alayım dedin. İkinci defada bir şeyler oldu, Üçüncüsünde meten mesafe kalktı, kayboldu, Beytullah siyah örtüsüyle karşıma dikildi, Ondan sonra tekbir aldım diyor Fatih. İstanbul'u fetilen ruhu anlayın, İslam'ı hakim kılma gayreti olmayanların Hiçbir fetihde nasip yoktur. Fetih nerede? Fatih nerede? Fatih nerede? Okullardan Kur'anı Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı, tek bir nesil Bir tek nesil. Göstersinler bakalım. Mekteplerden Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı, İslam imanını ve İslam ahlakını, İslam ahkamını kaldırdıkları günden beri bir tek insan yetiştiremediler. Fatih nesiller nerede? Fatihleri doğuracak olan bir tek kadın koymadılar. Hepsini şehvetin, hepsini zinanın ve fuhşun zevunu haline getirdiler. Nerede sultan fatihleri doğuracak kadınlar? Bacağına geçirdiği daracık kot pantolonuyla, şehri gıcıklanmalarla akşama kadar şehre arayan kadınlar mı fatihleri hayata getirecekler? Deniz kıyılarında şehvetten başka bir şey görmeyen, hayvani duygulara çalkalanan adil kadınlarını mı Fatih yetiştirecek? Sırtına kadar soyunup televizyon aynasında, yüz binlerce gafilin alkışlar arasında insanları hayvanlar gibi eğlendiren şantözler ve mi Fatihler meydana getirecek, kim getirecek? esnimizi harap etmişlerdir bizim. Bizi, bizi fethinin ruhundan koparmışlardır. Kur'an'ı kaldırıp Hayır Hangi Fatih'ten bahsediyorsunuz? Kur'an'dan başka bir gayesi olmayan Sultan Fatih, 22 yaşında, Bizans'ın binlerce yıl sökülüp atılmayan surlarını söküp atıyordu. Üç kıtaya Üç kıtaya hükmediyorlardı. Ama Kur'ansız bir hayat kuranlar, şimdi üç tane anarşisle başa kalkamıyorlar, başa çıkamıyorlar. Benim cebdim üç kıtaya hakimdi, bunlar üç tane serseriye hakim olamıyorlar. Nerede Fatih'ten, nerede Fatih'ten bak. Bunların Fatih'ten ve Fethi'ten ne hakları var? Hangi Fethi'ten bahsediyorlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim, fethin ruhu burada düğümleniyor. Kur'an-ı Kerim ile kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim ile kaynaklandığına dair Molla Cami hazretlerinin tespit ettiği bir hususu da haber vereyim. Molla Cami İslam aleminin büyük alimlerinden Yeryüzünün büyük ağırlıklarından mübarek bir insan. Aynen şöyle şöyle buyuruyorum. Kur'an-ı Kerim'de medhü sena edilen bir belde var. Beldetün tayyibetün ve rabbün gafur. Salatukallahül azim. Belde memleket demek. Belde Belediye kelimesini buradan kullanıyoruz. Belediye, beldeden geliyor. Beldetün, tayyidetün. Yeryüzünde o kadar güzel bir memleket var ki. Kur'an tabiri. Tayyide, tayyid çok güzel demek, çok tatlı. Herkesin iştahını kabartan bir yer. Herkesin hoşlandığı bir yer. Tayyid, tayyid herkesin hoşlandığı, arzu ettiği şey demek. Beldetün, tayyidetün. Bütün dünyanın dikkatini çeken, iştahını çeken belde. Beldetün Tayyibet'in. Bunu üzerinde durmuş Molla cami Hazretleri, aynen Beldetün Tayyibet'in kelime-i Kur'aniyesindeki kelimeleri ecced harfleriyle hesaplıyor. Hicri olarak tam Sultan Fatih'in İstanbul'u Fetheti tarihi aynısı çıkıyor. Tarih çıkıyor. ...tam manasıyla... ...hicri tarih üzerine... ...Sultan Fatih'in İstanbul'u fetheti tarihle... ...o tarihi rakam ile... ...Beldetün Tayyibetün ayet-i kerimesinin... ...Ebced hurufuyla... ...karşılığı aynı karşı karşıya geliyor... ...ve İstanbul'un fethine aynı de kabul ediyor. Ne diyorsunuz? Kur'ansız fetih olur mu? Kur'ansız Fatih yetişir mi? Kur'ansız İslam hayata hakim olur mu? Kur'ansız namaz olur mu? Kur'ansız hayat olur mu? Kur'ansız mektep olur mu? Kur'ansız memleket olur mu? Kur'ansız beşer hayatı ıslah olur mu? İşte aziz ve asil kardeşlerim bu noktada ittifak etmemiz ve Sultan Fatih'in dayandığı fetih kaynaklarını görmemiz lazımdır. Şimdi Sultan Fatih'in aynı dava üzerindeki gayesi ve gayreti kesilmemiştir. Doğu Roma İmparatorluğu yıktıktan sonra İtalya'da Batı Roma İmparatorluğu üzerinde de aynı planları hazırlamış ve Katolik dünyasını da teslim almaya karar vermişti. Eski Veziri Azamlardan Gedik Ahmet Paşa'yı Şimdi İstanbul'da Gebik Paşa dediğimiz Gebik Ahmet Paşa'yı ordu kumandanı tayin ederek İtalya'nın üzerine asker sevk etmiş ve o İtalya haritasını hatırlarsınız çizmeye benziyor. O çizmenin topuğundan yakalamış Otranto limanına 14 bin asker çıkarmıştır. İtalya'ya. İstanbul'dan sonra. İtalya'da Roma'daki Papa o günkü papa korkusundan tacını tahtını bırakarak Fransa'ya Paris'e kaçmıştır. Eyvah Hristiyan dünya çöküyor demişlerdir. Çöküyor demişlerdir ve korkuya endişeye düşmüşlerdir. Derhal Sultan Fatih'in hayatını ortadan kaldırmaya kalkmışlardır. Ve Sultan Fatih tam on beş defa zehirlenmiştir. On beş defa zehirlenmiştir. Hiçbirisinde de muvaffak olamamışlardır. Neticede Müslüman olmuş Sultan Fatih'in sarayında hususi hekimlik yapan Yakup Paşa namındaki veledikli kafir bir Yahudi kandırmışlar. Sen Sultan Fatih'i zehirlersen sana bugünkü rayişle 1 milyar 450 milyon para vereceğiz demişlerdir. Ve bu kafir Yakup Paşa asıl ismi Lakopo ismindeki bu mel'un Sultan Fatih'i bir kahveyle zehirlemiş büyük sultanın, cihana sığmayan sultanın ciğerleri parçalanmak suretiyle ağzından tenik temik getilmiştir. Ve Fatih ruhunu teslim etmiş askerler bunun farkına vararak Yakup Paşa kafirini, Venedikli Yahudisini parça parça ederek öldürmüşlerdir. Neticede bütün Hürriyanlık dünyası bayram etmeye kalkmış, bütün İtalya toplar atarak günlerce şenlik yapmış, Roma'da Papa, bütün Avrupa ilçelerinde üç gün, üç gece devamlı çanlar çaldırarak Fatih öldü diye şenlikler ve şükür hainler yapmışlardır. O günden beri ehl-i bayram ediyor. Böyle bir Fatih çıkmasın diye çalışıyorlar. Böyle bir Fatih yetişmesin diye bize hiçbir şey vermediler. Ve bizim kaynaklarımızı kuruttular. Bizim benbağlarımızı kuruttular. Eğitim sistemlerimizi gecemere Bütün hayat haysiyetlerimizi yıktılar. İnsanın aslı maymundur diyerek Fatih yetişmesin diye hayvan yetişsin diye felsefe maymun olarak aldılar. O günden bugüne ne insan yetiştiği ne Fatih memlekette milli eğitim sisteminin planladığı okullardan, mekteplerden sonunda insan değil bir günü parçalayan vahşi, eşkıya bir ruhu anarsis ve teröristten çıkmaya başlamıştır. Bugün hasbelkader Mehmetçik cikçiğini çekip alta mektebin kapısında hiç okuyamayacaktır. İnşallah bütün bunlara rağmen bu millet aslına dönecek ve Fatihini bulacaktır inşallah Tala. Fatihini bulacak yeniden, duana bu dönecek yeniden, İslam hakim olacak yeniden. Ve der yüzünde Allah'ın hükmü gelecek yeniden. Ve Müslümanlar inşallah çalışıp devam edecek yeniden. Şuurumuzu toplayacağız yeniden, ...haysiyetimizi bulacağız yeniden, İslam'a döneceğiz yeniden. İnşallahu Tala kardeşlerim fazla uzatmayayım Allahu Teala nasip ederse önümüzdeki hafta içinde bizim müftülüklerimizin müsaadesiyle gideceğimiz yerlerin de din görevlilerinin tertidiyle davetiyle Perşembe günü Allah nasip ederse Düzce'de büyük bir konferans hazırlayacağız Düzce'de Perşembe günü Cuma günü buraya yetişeceğiz, emin olunca. Cuma ertesi ayın 7'si Gölcük din görevlerin daveti üzerine, Gölcük'te belediye yazlık sinemasında büyük bir cemaate konferans arz edeceğim yine. Yedi Cuma cumartesi günü önümüzdeki hafta. Pazar günü de yine Kara Mürsel civarında olacağım. O kısmı şöyle, emr-i maruf ile tebliğat, irşad ile dolaşıp yeniden döneceğim. Gelecek da bulunamayacağız. Siz de biraz istirahat edin. Ben istirahate vakit bulamam. <gülüyor> Dolaşmamız lazım. Siz de hususi işlerinizi, havalinizi biraz dinlenin, yapın. Daha sonraki pazar buluşmak suretiyle yeniden derslerinize iznillah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta değil de daha sonraki pazar yeniden tekrar toplaşmak ve buluşmak üzere Ya Rabbi dinaklarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızın mağfiyet Ya Rabbi bizi huzuruna kabul ettin. Cennetine de layık eyle. İstanbul'u fetheden Fatih hürmetine. İstanbul'u fetheden askerler ehlullah, evliyaullah hürmetine. Hümmiyyete yeniden fetihler rasim eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere hakim eyle. İlkleyin bizim idarecilerimizi... Kur'an-ı Kerim'in ahkamına mahtum alemi İslam'a fırsat ver ya Rabbi. Âlemi İslam'a imkan ver ya Rabbi. Âlemi İslam'a zafer ver ya Rabbi. Âlemi İslam'a fetih ver ya Rabbi. El açıbâmin diyen kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. El açıbâmin kardeşlerimi deniden fetihlere masal eyle ya Rabbi her nefesini de kelime şehadet ki aşk ile buyurun. Teşhidallah.